bilim. Fakat şeriat belli bir şey, belli kanunlardır. Değişmez. Dünya var oldukça bu şeyler eee vardır. Ama sen hakik edersin, etmezsin. Eee bir bir, bir edersin. En önemli insan sana göre değil. Dur baba. Bir de dinin üç yüzü savuk kodunuz şey bu çağda bizim dinimizde yok diğer dinlerde de biliyorsunuz Allah mesajlarını emirlerini peygamberler vasıtasıyla bize gönderir. bu Allah dünyaya pek tek çok peygamber göndermiştir. Bu 20 tanesi 27 tanesine bize ismen bildirilmiş. Böyle yürün demiş. Eee fazla çu bedeldir. Bir bizde vardı. Onu getirir 27 tanesini bildirmeye. O şeyle eee spotlarında isimleri de öyle de pek çok oldu. Hani bize %99 Lok fazlısı size karşı verilmiş. Tamam peygamber vasıtası, veliller vasıtası Çok akıyormuş. Şimdi, diğer alim olup da bildiğimiz, e, riyadlar olup birçok insanların ve yabancı iticarede peygamber oldukları da mümkün olabilmiş. Çünkü onlar bize, onlar da sevgili bize gösteriyorlar Allah'ın birliğini gösteriyorlar ama teparatta bazı değişiklikler var bunlardan geçen de şey, Hint Hint tasavvuru önemli usul tasavvuru beğendim bizim e, vakti büyük şey anlayışımızda tasavvuf anlayışını yakın bazdan taban kabul etbana bu yar taraflar gördük e, Oymayan tahtada gördük ama zaman telakkesi de var arada. E, şimdi İslamiyet'in e, tebliğ edildiği zamanla şimdiki zaman birbirinden çok farklı. Hükümler aynı ama şart değildi ki. Eskiden at varmış, şimdi araba var, eskiden Kağan'ı varmış, şimdi Tayyar'ı var. Ama hükümde bazı sabit hükümler vardır, bunlar yerli yerinde duruyor. Onları bu zamana aktarmak lazım. Mesela ne bileyim, şimdi metri mesut, ölçüler de değişmiş, eskiden işte, e, şey, emlacılar, şu olup falan diye ölçüler varmış, bunu o metrik sistemler aktörler değerler aynı ama ölçü şekilleri değişik. ölçü değerleri değişik ama temel değerler aynı, o değişmiyor. Dinde de böyle tasavvuf böyle. Şimdi e, bizim e, bize Allah'ın ben e, peygamber göndermediğim hiçbir karmik hiçbir kulum sorgu çekmeyeceğim, cezalandırmayacağım ve herkes de, Savaş çekileceğine göre, demek ki her ferde peygamber gönderilmiş, o şüphesiz. O peygamberleri 27 tanıdık biliyoruz, diğer birkaçına şüpheli tahmin tahmin ediyoruz ama öbürleri bilmiyoruz. Diğer milletlerin teklif ettikçe şey, bunlar yavaş yavaş yavaş yavaş meydana çıkıyoruz, görüyoruz ki, onlar da tevhidi gösteren insanlar gelmiş. Onların dinlerini, şimdiki dinlerini tetiket ettiğiniz zaman böyle bir tevhid yok fakat daha eski dinlerini tetiket ettiğiniz zaman böyle tevhid inançlara var. O zaman diyoruz ki e, o fikirleri gördükçe bunlar ancak bir peygamber ağzından çıkar. Çünkü bütün peygambere gönderilen mesajlar Aynıdır. Hiçbirinin birbirini bir, bir, bir, bir artık farklı değildir. Aynı. Bakıyoruz da orada bakıyoruz. da bizim dinimize, bizim de gönderimizin tedbirlerine yakın tedbirler göndermişler. Ancak aradan geçen 2000, 3000, 5000 sene bazı değişiklik olabilir. Yani en tarihi senetlerde bile bu değişiklik de oluyor. Şimdi bunlardan da Mısır'ı gördük. Hindistan'a göre de bizim tevhid anlayışımız o. Uygun ölçüler var, şeyler var. Ha, demek ki bunlarda zamanda gelen peygamber, zaman peygamber gelmiş ama kayıt edilmemiş ve e, unutulmuş ama getirdiği umdeler belli. Onları da e, peygamber diye kabul ediyoruz çünkü aynı bize gönderilen şeyler gibi pek çok da peygamber geldiğine göre onlar da peygamber kabul edersin veya de etmesin esende bir şey yok et niye tevhid inancını eğer tebliğ tebliğ ediyorsa belki söyle söyledikleri şeyi biraz zaman içerisinde değişmiş olan nerede olabilir peygamber kabul edersin Etmeyebilirsin de çünkü o resmen bildiğimi peygamber diye olsaydı ama şimdi biz milletlerin meniyetinde bunları araştırıyoruz, tetik ediyoruz. Tasavva, tabi de dediğim gibi dinin iç şeklisidir, iç bünyesidir. Bir şekil vardır, bir de şekli olmayan yaş vardır. İmanı iman kimde olduğu gibi bilir mi? Ama eğer bize kalan o kitaplarda iman, bizim inandığımız iman mevhum varsa o bizden aynı bizim gibidir. Şimdi bugünkü derste geçen ders biraz bahsetmiştik ama yarım kaldı. Bugün de Yunan. Yunan Yunanlar da bu fikir daha da fazladır. fazladır. E, bizim, e, Filozof dediğimiz birçok insanlar aynı zamanda peygamber gibiler. Ya bakın peygamber diye katli bir şeyim yok ama peygamber gibiler. Aynı tevhid inancını onlar da bize gösteriyorlar. Şimdi genel bir şey yaparsak mesela Fisoko, e, Sokrat daha birçokları geçen haftada gördük. Aynı bizim tevhid inancımızı onlara da gidelim, göstereceğiz, biraz farklarla. Belki zaman farkı olacak, belki kayıplar olacak. Şimdi bunları görelim. Yunanistan tasavvuf. Aslında bunlar Yunanistan filozof diye geçiyor. Bugün de Avrupa medeniyetinde temel odur. Yunan medeniyeti, Yunan medeniyeti ama eski onun. Bugün ki görüm bugün bugün Yunan yok. Dikkat edin. Bugün o ordudan yok. Grekter var. Grekter hırsız demek. Grekter hırsız demek. Ben bir vatandaş o ilkelimenin manası falan söyledik. Bir akademisine değiştirmek için milyarlar vaat etmiştim ama e, ilim adamları namuslu adamları hep sorun diyerek değiştirmediler. Bugün Küresin manası hızlıdır. Yol kesicidir. Yunanlar yol kişili bir milattı. Hala dördüdürler. Tasavvufun manası Kurucusu Pisagor sayılmaktadır. böyle Öyle eder ama daha da aşağıda var mukaddem. Pisagor İsa'nın doğuşundan tahminen 584 yıl evvel ee, Sisam, Sisam Beyoğlu'nun büyük menderes nehrinin döküldüğü boğazdan hemen karşısındaki ada. Pisagor ishakiye. Her şeyi. İshakiye. 12. miladi asırda Şahabettin Sühraverdi bu mesul bir adamdı. Büyük tasavvurdu. Mevlana'nın da görüştüğü bir insandır. Bağdat'ta da kendisi Sühraverdi. Tarafından başlayan felsefe akımının yeni. adı. Şimdi felsefeyi de yapana atmayacağız. Felsefe düşünce tavsiyedir. Lazımdır insana. Dünyevi Büyüye bir iş yerimizi felsefeyle göreceğiz. Akıl, düşünmek, insana düşünmeyi öğretir felsefeyle. Ama evli tasavvuf için felsefey bir yere kadar Seni bir noktaya kadar götürür, orada bırakır felsefe Ben artık seni işine ama sen kendi yoluna bak. Diğer de felsefeyle insanı bir yerde bırakır. Nasıl ki Hazreti Peygamber Miraç açılana kadar Sidret'in ağacının bir yere kadar Hazreti Cebrail'le beraber gitti. Hazreti Cebrail büyük melek, dört büyük melekebesi kabul. Allah'ın kulu peygamberler arasındaki muhaberati kemi et kemi ediyor. Fakat dünya şartlarında Cebrail akıl senin Cevla'ın sen aklındır. Sen yol gösterilir. Hazreti Peygamber'de. Buyur gel. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ne geldin. Sağ olun bebeğim size Sağ olun bebeğim çok şükür. Aklına basın bebeğim. Buyurun Sağ olun bebeğim. Eşi gelmedi mi? Çocuk da Çocuk da dışarıda. Bunlar sana da getirmiyorsunuz ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne kesinlikle. Bakıyorum ben. Şükür. Şükür. Şükür. Şükür. Şükür. O şeye diklemek yapayım. Hı -hı. Eyvallah, çok şükür. Buyurun. Buyurun. Ağzı. Buyurun ben, ben, ben şeye. Korkuyoruz. Sen de ne okuyoruz? de. Ne çok, çok küçükler burada mı? Küçük. Burada biraz. biraz. O kadar yeni uyanmış. Tamam. Engel mi? Şihabettin Süher verdiği bu hazin evrana beyne çıkıp Konya'ya gidilirken bahat'ta Süher verdiği görüşmüştür. Sonra gibi kitabı hediye etmiştir aynı zamanda. Yeni eflam bir nitelik taşıyan ve işyaki felsefe kaynağını Aristo'da bulun, akıncı, akılcı bir, bir kelam. Kelam, tasavvufla şeriat arasında bir köprü çürüter. Hani şeriat birdenbire tasavvufa girmez. Yani kelam denen bir şey vardı, e, şiit, tasavvufun esaslarını öyledir. Ona göre tasavvuf başlanır. Gerçi biz bile o zamanları ihmal ettik ama, Buradaki arkadaşlara ihmal etti ilk arkadaşlara bu, bu dersi de verdi i̇lk, ilk gelenlere. Ee, Akılcı Kerami felsefe görüşlerine karşı sezgiyi savunuyor. Felsefe maddidir, senetle, sepetle uğraşır. Tabi ki tasavvumun senetten, sefretten bir ilgisi yoktur, tasavvum tamamen gönül işidir, kalbi kalbidir, bu gönül ile felsefeyi bir yerde mezzetmiş mez, bir akım dışarı giyemezdir. Demek ki felsefenin hemen tabi o başında da felsefe var. Pisakor işyakiye felsefede kurmuştur ki bu felsefe şu üç esase dayanır. Kesin tahliye, istirak. Bu üç esas şöyle anlatılabilir. Ahlaki kemale, ahlakın en üst seviyelerine vasıl olmak için, gidebilmek için her türlü ihtiras, kötü fikirleri ihtiras, bir fikrin çok yüksek diriliği o fikre saplanmak, parafunu nefse saplanmak budur. E, i̇htiras budur, nefsani işlere çok sıkı sıkıya bağlanmak. Demek ki işte nefsani işlere çok sıkı sıkıya bağlanmak e, bizim yolumuza mani. Söpelim. maşallah Amca, gel bakalım geçeceğiz ben Sen <gülüyor> maşallah maşallah maşallah maşallah tebrikler ablasın kız yok da galiba hep yapıyor demek ki Ahlaki kemale, ahlakın üst çok yüksek derecelerde buklara için ihtirasdan sakınmak lazım. İşte nefsani, nefsani buklarla e, kapılmamak lazım. Bu denir. İhtiras bir şey, pekileriden temizlenmek lazım. Bu ihtiras ve şey e, çok yüksek hırs hırslardır maddi olsun, manevi olsun, çok yüksek derinler, hırslardır, insanı felakete götüren hırslardır. Ee, ancak bundan sonra Allah'a vasıl olur. Demek ki bu hırslardan temizlenmedikçe, Allah'a varabilmek mümkün değil. Küsak daha sonraki nisilleri bir talimat Fizagor, kendisine mahsus bir tarifi vardır. Tarifi yoldur biliyorsun, tarifi yol. Siz buraya neyle geldiniz? Arabaya geldiniz. Ankara, İstanbul. Araba yolu tarifiyle gelmişler. Hava tarifi de gelebilirlerdi. Deniz olsaydı, vapurlar da gelebilirlerdi. O tarif olur. Bir talibi, bir şeye tarif olanı tarika yolunu kabul etmek için kısık çok dikkatle davranmakta idi eskiden bize de öyleydi. bir birisi bir tarika girmek istediği zaman onu Allah bir müddet tekkede muhafaza ederler Acaba bafise bir kilenin kafı edecek mi, etmeyecek mi edebilmek kabiyeti var mı yok? matbaa şeridi, bir hafta üç gün, beş gün matbaa şeridi beklettiğilerdi. O sırada oradaki hayatı görüp, ha ben yapamayacağım kusura bakmayın, buyurun der, çıkar giderlerdi. Ne oldu, ben burada kalacağım dersen, bir hoş hesapar geldim derlerdi. Yani bir deneme yapılırdı. Fisagoruzda bu var. Talit bir müddet, tecrübe edilir ve uzun bir çileye tabi durdu. O bir çile o zamandan beri var. Bu çile Mısır'da var, o Mısır ekranları çilelerin çekildiği bir yerdir aslında. Çile'den sonra münitle, şimdi bizim olduğumuz gibi kabul edilenler bir dershaneye almış. Mülide batınî ilmin tasavvuf ilminin, bir de tasavvuf ilminin içinde ama ayrıca bir adı olan ledün, ilmi ledün, Allah ilmine. Allah'a yakın olan bir ilmi de ona övete öğretilir. Bütün esasların talim verdiği derslerin en yükseği havası adat. Çünkü, Direkt tasavvuf, direkt Kur'an veren bir matematik Bir matematik sistemdir. Rakamlar çok mühimdir. Esma, ömküsü, sıfatlar ve bunlar bir rakama dayanır. Ve de size onu, onu söyleyeyim. determinatlar vardır ya, matematikte Determinant sistemine dayanır. Buna bu des riyaziye edin bir riyaziye edin, matematiklerine okuyoruz. Bizim emekinin nesne, matematiklerine edin. Aklım riyaziye okudu, biz, biz matematik okuduk, riyaziye okuduk. Zira, riyaziyesinde, riyazesisinde, adede yalnız mücerred bir kemiyet, nazarına bakıp, yani zaten rakami, rakami değerler, 3-5-10'nin arifeti değeri, gözüne bakılmayıp belki nizamı alemin kâhinakın nizamının maçları olan yaratan çıkartan Allah'ın zâfi bir meziyeti nazarıyla bakılırdı. Yani rakamı tamamen ilahi bir değerdi. Şimdiki bir sayısal bir değer değil de ilahi bir değerdi. Mesela Allah adı bizim epk 66'dır. 66 e, herhangi bir sayı değil. Allah'ı almak Allah Allah adının matematik karşılığı adet 66'dır. Sol karşılığı 92'dir. Ayasofya'nın karşılığı da 92'dir. Eğer sol tarafa alsaydı Ayasofya yele, yele kaldıracaktı. Aya sok yakıtla kalkacaklar. Nemli de faetmedi ki yemekle başa gelip bela olmasın diye. Bir başını derdi Aya sokuyor. Camiydi. Bir oldu. İçine yapmaya başladılar. Daha sonra musiki ve insanlık, musiki. Bu <gülüyor> musiki bir halimlerden ise kainatın Dönüşündeki duyulan ses ahenktir, kainat dönüyor, bütün kainat dönüyor sadece, dünya dönmüyor. Dünya şu anda altı, yedi, yedi, yedi dönüşü birden yapıyor, bu böyle ahenktir. Bunlar birbirine tam bir ahenk içindedir, biri fazla olsa dünyanın nizem bulur, kainatın nizem bulur. Daha sonra muskik ve insan ruhunun, muskik insan ruhunu alı. De yüksek derecede. Ya musiki de ne daha yüksek bir e, duyuş yoktur. İlahi duyuş da yine musikiye Musi Asli Asni iniş ve çıkışın esrarına göre o Pisagor'un mektebinde dersler der çok yüksek bir ders belli. Pisagor'un ruh Şimdi hayran da ruh nedir falan derken yine arkadaşlar şeyleriyle doktorların ruh anlayışıyla e, iman sahipliği insanların ruh anlayışı birbirinden çok farklılık. Recepol şöyle diyor ruhan, insafi ruh veya kutsi ruh. yani insana ins insan insan yapan ruh, bir de hayvanli ruh. Bize bu ruhu iki mertebede terakkede, bizim, bizim İslam tasavvuku ruhu dört mertebede eder. Cemaati ruh, cisimlerin ruhu, nebati ruh, bitkilerin ruhu, hayvanların ruhu, ki insanda o da var, cam ne demişler, bir de insani ruhu. Ee, cemaati, nefati ve hayvani ruh yaratı işleri vardır. Ama e, ne, insani ruh mesela 4 aylık kambir'dir. Anideyken, dört aylık kambir'dir. İnzafî ruh anladığımız isminden de anlaşılacak veçile Allah'a misret edilir yani. Allah'a onlar izafi ruh denir, izafiyet yani. Onun bizim dilimizde ben onu tercüme e, edemiyorum. Aslında izafiyetle Allah anlayışı arasında büyük farklar vardır. Onun, onun, onun, ona, onun anlayışı öyle, makidir, Allah ruhu bakidir ve Beden onun fani bir güzüdür. Güz parça. O büyük ruh baki. Ezeli ve ebedi. Beden de bedenimiz ama bu, bu Pisagor'a göre, ona göre konuşuruz. Pisagor'a göre ve bedenimiz de o ruhun küçük bir cüzü, parçası, parçası. Ama fani gerek, geçecek. Bugün var, yarın yok. Bugün bende ise başkasında. Böyle bir şey, anlayış. Hayvani ruh. Bu ruh izafi ruhun esiri bir cismidir. Yani e, burada iki manada orada özellikleri, orada Biz dünya dışındaki boşluğa Eskiden e, esiri der, derdi, esir. esir. Kosmos var ya, ona eskiden e, e, biz, e, esir derdik. Baş başlasıp öte götürüp ileri çıkararak on esir derdi. Böyle esiri bir cisimdir yani gökyüzüne ait bir cisimdir. Bu evet, şey bu hayvanı ruh. Bir de izafi ruha yani Allah'ın bağlı olan bir ruh. Bunu öyle telakkanı. Yani onu ona bağlamış o nebdesi orada. Bir, bir gibi telakki edebileceğimiz bir anlayış. Ve bu Esiri cisim olmasa, bedeni teşvik, hayvanı ruhun içinde bulunuyor. beden olmasa maddi bir, maddi cisim hayatsız bir kitle olurdu. İçimizdeki şimdi hayvanı camdır, bize canlık veren ruh hayvani ruhtur. Bu hayvani ruh da bizde olmazsa beden kitleden başka bir şey değil. Öldüğümüz zaman böyle oluyor. Hayvanlar çıktığı zaman, insani ruh da ondan berber çıkıyor. Ondan sonra bedenin hiçbir değeri kalmıyor. İnsanlar için söylüyor. Hayvanlar için bir hayvan, carus öldüğü zaman gel kutluğa gider. İnsanlar da ölen anamızı, babamızı, kardeşimizi neyse birimizden birimizden birimizden onun bir hatırasından başka hiçbir şey yaramıyor. Anam vardı, babam vardı. Şöyle böyle ama bunun cismi artık bir değer ifade ediyor ve bir mütesuade geldiği yere toplar, karışıyor, gidermiş. Ruhu, bedeni de bedeni ruhu, maddi ruhu, hayvanlıkta bedenin ihlalinden sonra, bedenin değişmesinden sonra... Inhiral. Davamıyor. Şimdi daha mı yürüsünse mı? Bedenin davamasından sonra da. Evet. Yo hayvanı bir inerinden sonra yani vücudun bedenin davamasından sonra. İzhabi ruhun bir matiyesi, binek hayvanı olur. Nasıl şimdi binek hayvanı, araba, gün attı, kanıydı, gün araba, otobobir falan. Onun onu bir binek hayvanı olarak kalır ve İzhabi ruhun, insani ruhumuzun buna binerek Allah katına, e, ahiret katına çıkmasına tesiri olur. Çıkar yani e, yüksek kademelere çıkar. Onu insani ruh, hayvani ruhi bine hayvan olaraktan kullanıyor ve onunla çıkıkab diye kadar üst mertebelere çıkıyor. Piskorun anlatmak istediği bu. Ama bakın, bakın bizim ağzımızdan çıkıyor ama psikor gibi konuşuruz. Onun için böyle ağzına çıkan bizim İslami kazallukta e, bu daha farklı. Yahut bu binak hayvanı, o insani ruhu taşıyamayaktan karanlık madde içine düşer. Ee, yani o ruhu halinden kurtulur ve maddeye karışır. Şey Binaenaleyh bu süreç insanlar iki alem arasında çalkanarız maddi alemle manevi alem arasında ihtiyar bir şey. Bu bizde yoktur. Bu alemin biri alemi hayvani, hayvanlar alemi ve tabidir ki insanların toprağa mensup olan kökleri oraya dalmıştır. Tabi topraktan geldik. Bizim köklerimiz topraktadır. Maddi, maddi bedenimizin kökleri topraktadır. <gülüyor> Maddi, birinci madde olan şey, e, ecel, bizim kemiklerimizdir, kemiklerimizdir. İnsan, e, maddi olan şey bizi e, çatımızı kurar. Nedir ne? Nedir o niye? Ne, ne, ruh, ruh, hayvan nedir ruh? Cemaat ruh. Ruh ve cemaati bize kemiklerimizi meydana getirir. Bize ruhu cemaati de vardır, yani madde ruhu da vardır. O da canlıdır. Maddenin taş, toprak da canlıdır. Bizim kemiklerimizi meydana getirir. İkincisi ruhu e, nevaki, gitgisel ruh. Büyümümüzü temyledir. Et kemik, etimizi falan, bir hüdümüzü meydana getirir. Büyümümüzü meydana getirir. Ruh-yı karakterimizi meydana getirir. Kasım'da hayvan ondan daha, kedi ondan daha duygusaldır, öyle bir insanlar vardır ki, kedi ondan daha da koyun kuzu derdir. Bu kuş ondan daha duygusaldır. Canavar gibi adamlar da, Bazı deli insanlar vardır. Halil Sen'in bir de bu insan vardır. Bu da bizim karakterimizdir ama İnsana sonradan verilen, yani doğuştan olmayamadan sonradan verilen yani insanı yok, bizi insan yapan unsur. Hazreti insan yapan unsur. Kökleri oraya damlıyor, tabi tapıdan geldi, kökümüz topraktandır. Diğeri, elvah-ı mücerrede, mücerrede çıplak demektir, yani hiçbir şey olmaz sadece. Yalnız olan, evvan sadece ruh. Hiçbir katkısı olmayan ruh. Alemi olan Yahudi alem. Yahudi alem, uluhiyet alemi. Melekler ve Allah'a ait olan alem. alemde ki insanların semavi masları odur. İnsanların ruhi, ruhlarının çıktığı yer o Allah alemidir. Ülüyet dediğimiz Allah alemidir. Demek ki bizim maddi vücudumuzun kökleri toprakta ama ruhumuzun köklerinde Allah'ın alemidir. Allah'ın alemidir. Haşa, Allah sana ben kendimize, zaaflı zanete. Ama onda eserler var. O o şiir unutmamışsı benim temelim odur. Yahya Kemal'in de, ''Duy sende tabiat tabir, parçak ilah olduğunu ruh erer varlığının üzerinde bilmek maktabı.'' Deniz türküsündedir. Benim de kökümde o vardır. Bunun için demek ki insanların maddi yapısı, dünya, dünya bir de toprakları, ruhu yapısı da Allah'lık alemindedir. Öyle. Evet. Uliyet, uliyet alemindir. Bunun için insanlar oraya yükselmeye taliptir. İnsanın avzusu en yüksek yere çıkmasa Hz. Muhammed en yüksek yerlere çıktı. 110 bir onun ümmetiyiz. O ile çıkmak da bizim hakkımızdır. Ama o demiştir ki, senin miracın namazındır. Söylemiştir. Bize korun bu noktadaki talimlerin hükülasatı şu, İnsani ruh, ruhu azamın ruhu azam Allah. Emri. Şey. Ruh-u azamın bir zerresi hepimize ondan bir zerre var. Bunu unutmayacağız. Ve kendimizi öyle değerlendireceğiz. Evet insansın ama üzü olur. O. Var. o var. Ruhu, Ruhu Kusse'nin bir şiş, şiş, şiş, şiralesi. Bu şirale şerale. Bir kıvılcım. Böyle yani, bir komple kafası ateş çatır ya ona şerale denir. O bir kıvılcım içi bir esedir. Ve ölmez bir tekdir. Oradaki şirale aydınlık. Allah'ın aydınlığının içindeki görmüş. O, o. Bizi, bizim hayat tarzımıza bir topluğa bağlı, bir Allah'a bağlı kuruğun e, sürücüsü. hayır olduğu sıfata erişebilmesi için tabiatın büyük cümle unsurlarını, unsurlar işte, madenler, ne var hayvan, bunların, bunların da geçmesi lazımdır. Evet. Bizim tasavukumuzda da e, bir devir denen bir şey var. bir Bunu Hazreti Pir'de, onu gördük ve tekrar göreceğiz. Bunu ben de taş ve top der. Sonra oradan geçtim, e, nebat oldum der. E, taşta taşla toplan da kendine götür canlılığı vardır. Biraz hepiniz işte de atom, elektronlar, protonlar denilen doğaçıda o madde tepkiler hareket olan yerde canlılık da vardır. Bu şimdi anlayışa gereğince dünkü dünkü anayasa daha başka bir şey ama bugün daha, daha kolay anlıyoruz. Yani, o elektronun canlı senin metin canlı demektir? Ne vardı onun? Ne vardı şekil din bir ama nebat olmak. İşte olmaktan daha ileri bir şey. Tam bir bir şey. Güyorsun, tesislerinde ne oradan hayvan oldun diyor. Hayvan nebete göre daha ileri bir varlık diye e, hareket eder. kendi has hareketleri vardır. Kendi ay karakterleri vardır. E, adetleri, öfkeleri anadan doğuştur. O böyle arı bal yapmayı nereden ölenir? da bir hasret vardır. Örümcek ağ örmeyi nereden ölenir ona hasret vardır. Örümcek ağ ölemiyordur. <gülüyor> Neyse, Kendi. onları kendine mahveder ve hayvanlıklarına da işte çıktı. İnsan oldu. İnsan oldu. Demek ki her geçtiğim yer bir evvelken mesela çok daha iyi. Bundan sonra da Öyle şey, öyle şey. Cematen, cematen öldüm. Ne baktım, ne öldüm. Hayvan oldum, hayvandan öldüm. İnsan oldum, insan kendi öldüğünde ne? Nedek olacağım ona karışacağım. Ebidiyle karışacağım. Bu nedir? Bir nehirin dağlardan inip ovadaki mafiyatı sorduktan sonra. Denize, denize dökülmesi, aslında kavuşması, Nehir, nehirin altı deniz diye midir? Deniz kepolar ediyor, su yağmur oluyor, nehirlerin desen kaynamıyor. Devirday. Lazım be. Mertebeleri geçtikçe bu imkân eder. Yani ıı, taşken topraktan nebat olduğu zaman bu bir bir gelişir, gelişir, olur, bir gelişme olur. Nebatta hayvanı geçince de bir ruh hali değişir. İnsanın olduğunda bambaşka bir şey olur. Düşünür, karar verir, akta var, düşünür, vardır, yapar, daha bambaşka bir şey olur. Mertebeye geçir, ruh inkişar eder. Mademde, mademde, yani şimdi ruhu, ruhu madendeyken anlatıyor, mademde körden dipen bilmem şüpheli bir kurak diken yok benim ne bakta bir sevgili bir, bir bir bir elma ağacı olur bir gül olur bir diken olur kendine kalk git bir kendi dürtür insana elmadan sen fayda eden bir meyve verir güldür insanın ruhunu okşayan bir, bir çiçek olur. Yani bir feryat, bir şahsiyet özellikle bir, kendine has bir şey, bir şey oluyor. Hayvanda his oluyor. Bir kediye yaklaş, arka hayvan arkasının üzerinden bakarsan. Senin yerini hisseder. Bir kedi, köpek aynı, yargı, yurt dışı bir, bir hayvan. Bunu tam ucaklardan alır. O da onun hissi eder. Hayvana mahzul bir hissi. Demek ki, e, mertebede büyüdükçe, o bir takım hislerde delişmeye başlıyor. His ve körüseş şekli gibi. Bir ruh bu unsuru madenden insana kadar her şeyde mevcuttur. Bizde de bizde hem toprak mevcut, hem madeni cevap, hem nebat mevcut, hem hayvan mevcut, hem de insan. Biz diyoruz ki Bunlardan maden, maden ve demetlerin ruhu alacak. unsurlara mevuttur. Yani, maden toprakta gizli toprağın içindedir. Nebat de, nebatın nebatın tohumu da toprağın içindedir. topraktan çıkar gelir. Yani, toplağa bağlıdır. Mevut dedi, toprağın bağlıdır. Bütün haşeratın ve hayvanların ruhu Ateş unsuruna müncezik olduğundan, onun cazibesinde olduğundan, cesedin taktiği... Çünkü çok da bu çok eski bir felsefi topluğa mensuplardır. Hala da o hava batmalarda falan insanlık tariflerini ölçmeden topluğa mensuptur. Ateşe mensuptur, suya mensuptur, e, havaya mensuptur diyerekten böyle insanları dörde ayrılırlar, varlıkları dörde ayrılırlar. Möylem mücari eden, bir müddet de ha, Bunlar da hayvanlar, ateşe mevkuplukta Mevkuplukta, oradan geldi Onlar, bir zaman Bir vakit, bir müddet, o ok, ateş içinde kaldıktan sonra Geçtiğinde yanmış, çektiğinde kaldıktan sonra Oğuzun yücünü çıkarlar Tereki öğleni, bunu bizim e, çocuklarını reddeder Tekrar cisteleriz bu. tekrar cistene. İşte hava nişinin yani değişkeni, havanın hava cüzlerinin süzüklü tabakalarını hayvan ruhlarıyla doludur. Yani kalıp değiştiğe hayvan ruhlarıyla doludur. O piste korintilakisi bizim sakın bizim teraktimiz piste konuşuyoruz. Yalnız ruhu insanı, insanı semadan gelip, beden olduktan sonra, bir bedeni girdikten sonra tekrar gücü eder. Nereye? Geldiği yere. Allah'tan geldi, Allah'a gidiyoruz. Gelip Nesul Sultan, Ulema'ya, Bağdat'ta karşıya, nereden nereye, Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Ruh da Allah'tan gelir, tekrar Allah'a gidip toprağa gitmesi. Fakat acaba iktidai ruh hangi devirde insani ruh olmuştur? Madem her şey terakki ediyor, o iktidai ruh, insani ruha ne zaman, o zaman zamanları ölçülebiliyorsa eğer, ne zaman olmuştur? Onun için ruhun birçok seyahatte bulunması ve birçok kesetlere girmesi ve Yıldız devirlerinden geçmesi lazım, der. Burada Riyan Karnason mevzu Bir Birçok cesetlere girip çıkmış. O o, o de canlandırması lazım. Bizim İslami tasavvuf bu Riyan Karnason'un en en tenasülü reddeder. Riyan Karnason'un Türkçe manası tenasülü. Reddeder. Ama şunası yıldızların devirlerinden geçmesi lazım bu ama böyle yıldızla karışırsın da yıldız devri doğru. Hint ve süre rivayetlerine bakıyorsa hali hazırda teşkil eden efradın, fertlerin evvelce bizim arzumuza nispetle maddesi pek az kesip olan diğer seyyarelerde yine insan olmak üzere görünmeleri icap ediyor. Bu bir tasarım. Yani kesafet, kesafet ağırlık demek ki öyle daha zayıf olan kilo orta değil de yapısı, o yıldızınca yapısı taşkaya değil de daha hafif gaz, su gibi maddeler gibi öyle. Ve yani oradaki insanlar su dumanı, yani buhar gibi latif imiş, bir ibadet. Asıl diye bizim okuduğumuz Kur'an'ın esasında Allah insana Hazreti Adem'i insan olarak topluluktan yaptı. Biz onu biliyoruz. Diğerleri biz alakalı etmiyoruz. Ama bundan hiç şey okuduğumuzu göre ve yalnız akıl ve düşünceleri vuşen aleminde Yeni teşekkür ediyor, yarı canlı, yarı cansız böyle bir rujim alemi, bir değişme alemi aleminde bulunuyormuş. Yani, bugünkü bizlerin bu kafiş şekli, o zaman hangi yıldızlar sen yüzünde bir sürü yıldız var, onların içinde, o zayıf bir alem içinde, hayata yeni başlama, yumuşaklıklar var ya, o haldeymiş. Evet, o halde bulunuyormuş. Onların, Nazarların önünde her şey latif, <gülüyor> Gönüşler, tatlı, güzel, Kulakları için her şey musiki, demiş. ne güzel şey var, Hatta eflakin, eflak gökler demektir, eflakin devrindeki ahengi, yani dedik ya şimdi bütün hikaye dönüyor, bu ahengi ve bu sesi bile duyarlarmış. Belki de bu hani söylediğinde musiki, karanlığın dönüşünden meydana gelen şey belki o şeyi duyuyor adamlar, bir müzik tutma. İşte gittik ki kesip yıldızlara, yani o yarısı yarıkaz, yarık maden, yarık toprak olan şeylerden daha da katılaşmış, soğumuş bizim dünyamız gibi işte diyor seyreler işte, meri, güçleri falan orayı onlar gibi nakiller olmuş. Bunların fikri bu. Nakiller olmuş. Ve bu nakiller mesela aslında o naif olan, lakif olan insan katılaşmış, sertleşmiş. O güzel ruh dünyası katılaşıp, e bir düşünce karakter, daha bir hale gelmiş, ne hmm, kısaklıyorum, kuvvet buluşuyor. Ruhun madde âlemine inişinin son kademesi arzımızdır. Yani ruhun diğer yıldızlardaki seyahati dünyaya gelmeliğiyle bitiyor. Zaten Müttebari Hazretleri de e, şeyine, meslebi gözüyle mevlanasında Allah dünyayı insana layık bir şekilde hazırladığı diye bir kayıt vardır. Bu cennetten çıkış, yani ruhun cennetten çıkışı, dünyaya inişi, hep öyle telaffi etmiyormuş. Bunlar cennetteydi, cennetten sırat edilen, dünyaya giriyor diye bizi telaffi ama böyle bir bütün, bütün yıldızlarla şey başka cesetler çıkıp, böyle bir şeyimiz de inancımız yok. İşte insanın akıl ve iradesini serbestçe kullanması sayesinde bazı vücut şekillerine girerek ve indiği alemlere tekrar geçerek, yok artık aleme geçerek, eski ruhlu hüviyetimizi kazanması, yani alevi